Radyo Tiyatrosu. Bıyık Yarışması Yazan Fazıl Hayati Çorbacıoğlu Mikrofona koyan Tunç Yalman Oynayan sanatçılar Avukat düzenli Nüvit Özdoğru Kadın Nedret Güvenç Erkek Kamran Usluer Gazeteci İsmet Ay Salih Rauf Ulukut Alo Kimse de? Avukat düzenli. Nere sorası? Yazıhanem. Aa, özür dilerim yanlış. Zarar yok. Güle güle. Giriniz. İşim var Salih Efendi. Bir hanım sizi görmek istiyor. Görsün bakalım. Vekillerden mi? Hayır. Ee, ama bir davası var sanırım. Nasıl bir hanım bu? Ee, gençten. Ha. Yalnız biraz heyecanlı. Beni tanıyor muymuş? Sanmıyorum. Sizinle görüşmeye karar vermeden önce... ...hakkınızda bir takım şeyler sordu bana çünkü. Hakkımda sorular mı sordu? Özel hayatımla mı ilgili? Ee, öyle sayılır. Bak şu işe... <gülüyor> ...çapkın bir delikanlıdır deseydin de korkutsaydık biraz. <gülüyor> Hemen kaçardı belki de. Ee, hangi tür davaları alır diye sordu. Ne dedin? Her türlüsünden dedim. Boşanma davaları hariç demedin mi? Bilmiyordum efendim. Onun için demedim. Bundan sonra soranlara öyle söyle. Şimdiye kadar hep boşanma davaları alıyordunuz. Da. Artık almak istemiyor. Ne fakat... o no, boşanma davası almazsam işsiz kalacağından mı korkuyorsun yoksa? Hayır ama bu türden davalarda başarı kazanmakla ün yapmış bir avukatsınız. Yanılmıyorsam elinizdeki dosyaların tümüne yakını da boşanma davası. İyi ya işte bundan sonra paydos böyle davalara. Yuva yıktırmaktan bıktım artık. Hem mesleğim biraz da zevkli yönüyle uğraşmak hakkım değil mi benim... Biliyor musun boşatmayı iyi beceriyorum diye... ...bakıyorum evinde çıngarı çıkaran soluğu burada alıyor. Ya haklısınız ama... Sabahları ayna karşısına geçince bazen kendi suratıma tüküresim geliyor. Yuva yıkmaktan başka işin yok mu senin be adam diyorum kendi kendime. Aman efendim bu nasıl söz? Şaka bir yana ya... ...kendimi bu yüzden suçlamıyor da değilim Salih Efendi. Yoksa bu bir yaşlanma belirtisi mi? Ne dersin ha? Kürsünün gerisine kurulup da söylevler vererek... ...çiftleri karı koca ilan eden evlendirme memurlarına öyle imrenir oldum ki... Güzel meslek doğrusu Boyuna yuva yapıyorlar Bizim işimizde bu yapılanları yıkmaya çalışmaktan ibaret Hoşuma gitmiyor bu Yuvanın düzeni bozulmuşsa Elinizden gelir bir şey yok demektir Yeniden düzene sokabilsek bari e, Bu sizin göreviniz değil tabi İşte ben de bunun için görevimi beğenmiyorum ya e, Haklıyı korumakta kutsal bir görevdir Boşanmaya kalkanların hiçbiri haklı değildir Bu kanındayım ben Kızıyorum hepsine Aksine bütün boşanma meraklıları da benim peşimden ayrılmaz Bu konuda ün yapmış olduğunuz için Yuva yıkma konusunda ün salmış biri olmam Senin hoşuna gidiyor mu Salih efendi? İnsana öyle zor sorular soruyorsunuz ki bazen Bak sen de cevap veremiyorsun Başka türden davalarda ün salmaya çalışmalıyım Boşanma davası gelirse geri çevir O zaman pek çoğunu geri çevirmem gerekecek Hem bundan sonra başka alanda tanınmaya çalışmak bilmem ki Biraz geç kaldım diyeceksin değil mi? Affedersiniz yo, yo, yo. Haklısın Belki de vaktimiz geçtiği için böyle düşünmeye başladım Bir olayın etkisi altında kalmış olmanız daha muhtemel. Ne gibi? Belki bugün bir boşanma davası sonuçlandırdınız İyi tahmin ettin Ama bunu hep yapıp duruyorum Kanıksamış olmam gerekmez mi? Ne yazık ki hayır Mesleki başarının tadını alamıyorum Salih Efendi Bence dava sonuçlandığı zaman bir hak elde etmiş olmanın hazını düşünmelisiniz Ne hakkı? Dedim ya boşanmaya kalkanların hemen yüzde doksanı haksız çünkü dişe dokunur bir neden yok ki Hiçbirinin boşanma isteğinde Sudan öfkeler, kaprisler Saçma sapan hırçınlıklar sonucu hep Çok doğru söylüyorsunuz Öyle sanıyorum ki sizi görmek isteyen Genç hanımın derdi de buna benzer bir şey Sinirli mi? E oldukça Tamam işte Başka neler sordu sana hakkında? Evli olup olmadığınızı <gülüyor> Dikkatli olmak için sorarlar Sanırım öyle Esasen ürkekliğinden seziliyor bu kaygısı Genç mi yaşlı mı diye sordu da çünkü Ne dedin? şey pek genç olmadığınızı söyledim. Ha yani yaşlıca dedim çekinme canım. Özür dilerim. Bunda özür dileyecek ne var sanki? Tuhafsın Salih Efendi. Başka? Bunları söyleyince başka bir şey sormadı. Yanınıza girmeye karar verdi. Ha ikiraat etti desene. Hı. Al bakalım içeri Salih Efendi. Anlayalım derdiniymiş. Baş üstüne efendim. Buyurun efendim. Avukat Bey sizi bekliyor. Günaydın efendim Günaydın Buyurun. Şöyle oturun lütfen Yok, Teşekkür ederim oturmasam da olur Zaten fazla meşgul edecek değilim sizi e, Hangi konuda görüşeceğiz Bir dava açmak istiyorum Vekilim olmanızı rica'ya geldim Rica edip gidecek misiniz Açmak istediğiniz dava hakkında Bana biraz bilgi vermeniz gerekmeyecek mi dersiniz e, Vericim tabi ama o kadar önemli bir dava olmadığı için Uzun sürmez kanısındayım Önemli değil demek ne de olsa ayakta kalırsanız ben sizi oturarak dinleyemem ki... ...hem oturmanızın bir zararı olacağını sanmam. Haklısınız. Ee, affedersiniz biraz heyecanlıyım da... ...şimdiye kadar hiçbir avukata işim düşmemişti Öyle anlaşılıyor. Ee, i̇sterseniz biraz heyecanınız yatışsın öyle görüşelim. Ee, Yok hayır, hayır görüşebiliriz. Sizi dinliyorum. Ee, şey Avukatlık ücreti konusu benim için pek önemli değil... İyi bir avukat olduğunuzu duydum Davamı sonuçlandıracağınıza güvenim var Her türlü masrafa da razıyım Teşekkür ederim ama bunlar en sonra görüşülecek konular Hatta görüşülmesi de olur Daha önce ne görüşmemiz gerekli e, Tekrar özür dilerim Hiç mahkemeye işim düşmediğini söylemiştim Evlisiniz değil mi? Evet Ve kocanızdan boşanmak istiyorsunuz Nereden biliyorsunuz? Heyecanlı halinizden Siz konuşamıyorsunuz ama hareketleriniz pek güzel anlatıyor bunu Haklısınız biraz telaşlıyım galiba Boşanmayı kocanız mı istiyoruz siz mi Ben hmm, Anlaşıldı aranızda bir anlaşmazlık konusu olsa gerek Evet Çocuğunuz var mı Hayır yok O zaman boşanmanız kolaylaşır Teşekkür ederim Bu kadar içten teşekkür ettiğinize bakılırsa Kocanızdan ayrılmaya kesin olarak karar vermiş durumdasınız Evet Peki Anlatın bakalım geçimsizliğinizin nedenlerini Genel bir anlaşmazlık mı Evet hmm. Hayır pek genel bir anlaşmazlık denemez Kocanızı sevmiyor musunuz? Seviyordum ama şimdi hayır hmm. e, Bu değişiklik yakında mı oldu? Evet Bir neden olsa gerek e, Var tabi ama e, isterseniz buna bir genel geçimsizlik diyelim Öyle mi? E, nasıl isterseniz? E, kocanız da ayrılmanıza taraftar mı? Sanmam Suçlu durumda olan o demek ki Şüphesiz Bir kadın meselesi mi var e, yoksa? Hayır hayır, hayır. Ha, Ben de ihtimal vermemiştim zaten Öyle mi neden Geçsiniz oldukça güzelsiniz Bir başkasının size tercih etmesi akla uygun gelmez <gülüyor> Teşekkür ederim Bu sözlerim sizi sıkmıyor ya Yo, Hayır hayır İnsana güven veren bir kimsesiz <gülüyor> Geçimsizliklerinize sebep olan olaylardan Bir iki tanesini söyleyebilir misiniz bana <gülüyor> Gerekli mi Bilmem ki delil olarak bir şeyler Göstermemiz gerekir sanırım İyi ama ben boşanmak istiyorum Kim karışır buna Çok haklısınız Karışmamaları gerekir ama ne yazık ki bu böyle Evlenirken neden evleniyorsunuz diye bir kere bile sormazlar da Boşanırken neden illa sebep sorarlar anlamadım <gülüyor> Vallahi güzel söylüyorsunuz Bunu hiç düşünmemiştim Evlenmek daha önemli bir olay değil mi? Elbette Her neyse Peki ama aranızdaki geçimsizliğin bir takım nedenleri olsa gerek Bunu bana açıklamaktan çekinmemelisiniz Karı koca arasında anlaşmazlık doğuran çeşitli konular vardır Konular değil bir tek konu var Önemliyse o da yeter Nedir? Bıyık meselesi ben e, Galiba anlayamadım Bıyık meselesi mi dediniz Evet duyduğunuz gibi işte <gülüyor> Belki tuhaf bulacaksınız ama Aramızın açılmasına sebep olan tek konu budur ha, Merakımı hoş görün Bıyık dediğiniz şu Bildiğimiz bıyık değil mi Evet bıyık deyince başka bir şey anlaşılmaz ki zaten e, Haklısınız <gülüyor> öyle ya e, Peki ama Biraz açıklamanızı istemek zorundayım sanırım Pek yaygın bir konu değil de Evet bir bıyığın karı koca arasında Geçimsizlik yaratıcığını hiç düşünmemiş olabilirsiniz Ama benim için oldukça önemli bir konu bu Anlaşmazlığın sürüp gittiğine bakılırsa Kocam için de öyle demektir Öyle olduğu belli Peki bahis konusu olan kimin bıyığı? Kocamın tabi benim olamaz ya <gülüyor> Öyle ya özür dilerim şaşırdım da Kocanızın bıyıkları var demek Evet hem de kocaman Ya şu pala bıyık dedikleri türden mi? Hayır ama post bıyık Beş yıldır da kesmedi Evlendiğimizden beri siz bıyıktan hoşlanmıyor musunuz? Artık hoşlanmıyorum. Kesmesini istedim kesmiyor. Bu zıtlaşma aramızda büyüye büyüye e, geçimsizlik konusu Peki, olmuştu. Peki kesmesini neden bu kadar ısrarla istiyorsunuz? Sadece hoşlanmadım. Başka bir sebep yok demek. Başka ne sebep olabilir? Bilmem ki bunca yıl hoşlanıp da birdenbire hoşlanmayışınızın... ...bir sebebe dayanması gerektiğini daha mantıklı buldum da. Her şeyi mantıkla izah etmek zorunda mıyız? Sanırım ki öyle. Mantıksızlıkla hakkımızı savunamayız çünkü. Öyle olsun. Ama tekrar söylüyorum... için kesmesini istiyorum bıyıkların. Fakat hoşlanma işimi illa bir sebebe bağlamak niyetindeyseniz bir şeyler bulabiliriz Ne gibi? Mesela yoğurt yerken bıyıklarına bulaşıyor deriz Bu da hoş bir manzara olmaz sanırım sofrada Bulaşıyor mu? Bir kere bulaşmıştı A, Bıyıkları oldukça uzun demek Evet ama kısa bıyık yakışmaz zaten ona Aa, Uzun bıyık yakışıyor demek istiyorsunuz Ay, sanırım Şey Hı. yani demek istediğim bıyıksız olmasını daha uygun buluyorum ben Ama kendisi bıyıklı olmayı tercih ediyorsa e benim isteklerime değer vermesi gerekmez mi? Ama sizde isteklerinizi kocanızın surat biçimine karşıca kadar ileri götürmemelisiniz bence Evet ama onun istemediği biçimde saç duvaletini ben asla yaptırmam Saçlarınızı büsbütün kestirip kafanızı kabak yaptırmanızı istese razı olur musunuz? Anlaşılan benden önce kocamın avukatlığını üstünüze almışsınız siz Ha, durumu bu açıdan ele almamız görüyorum ki sizi öfkelendiriyor Buna hakkım olmadığını düşünmem gerekirdi İsterseniz başka yönden ele alalım konuyu Bu davada benden yana değil kocamdan yanasınız gibi geliyor bana Böyle düşünmekte de siz haksızsınız Bir konuyu tartışmak her zaman faydalıdır Şu büyük meselesini siz karı koca arasında geçimsizlik sebebi olmayacak kadar önemsiz görüyorsunuz değil mi? Bana kızmazsanız buna... Evet demek istiyorum Aksine kızmak değil fikrinize katılıyorum bile Anlaşabileceğiz galiba Peki ama düşünsenize böyle önemsiz bir konuda Boşanmayı göze alacak kadar direnmeye kocamın hakkı var mı? Neredeyse beni mata edeceksiniz Neye yarar kendisini mata demedim ki Sizi uzlaştırmak için araya giren olmadı mı hiç? Oldu Sonunda kocamı haklı buldular O zaman da anlaşmak imkansız hale geldi tabi ha, Kocanız oldukça inatçı anlaşmak Aslında işte inatçı değildir Hatta çok uysaldır diyebilirim Ama şu bıyık konusunda Sanki onları keserse ölecek Bıyıksız yaşayamayacağını sanıyor adeta Oysa ne kadar çok bıyıksız insan var pek da yakışıklı çoğu Şunu da kabul etmelisiniz ki Bıyıklı erkekler daha yakışıklıdır Hiç de değildir işte Sizin bıyığınız yok mesela benim mi herhalde yakışıklı olduğumu iddia etmeye kalkmayacaksınız Pekala da yakışıklısınız neiniz var Çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim ama Biz yaşlılar Allah'tan korkar gibi korkarız bıyıktan Bize bakmayın İnsanı daha da yaşlı gösterir çünkü Gençliğimde benim de pala bıyıklarım vardı Olabilir belki karını hoşlanıyordu öylesinde Tığ gibi delikanlıydık o zaman Yaşlı görünme korkusu yoktu Kocanız kaç yaşında 35 Ben de 35'ime gelince pala bıyıklarımın uçlarını biraz kestim Post bıyık oldu Öyle gerekiyordu çünkü. Kim ne derse desin o durumda da yakışıklıydım. Şu duvarda asılı fotoğrafınızdaki gibi mi? Hayır. O 45 yaşımda çektirdiğim resim. Görmüyor musunuz mı? Badem bıyık. Yaş icabı küçüldü. Burnumun altında iki ufak leke gibi kaldı. Erkeklerin bıyıkları geride bıraktıkları yılların sayısıyla ters orantılı olarak ölçü değiştirir. Yaş büyüdükçe bıyık küçülür sizin anlayacağınız. 55'imde belli belirsiz birkaç tel halinde bırakmaya başladım. İşte şimdi de dudamın üstü büz bütün gün ışığına kavuşmuş durumda. 65'i bulduk çünkü. Evet, ne diyorduk? Demek kesin olarak kocanızdan ayrılmaya karar vermiş durumdasınız. Bu yığını kesmemekte direndiğine göre evet. Evinizi ayırdınız mı? Hayır, henüz birlikte oturuyoruz. Ayırmam gerekli mi? Hayır, hayır. Mahkeme karar verince yaparsınız o işi. Evet ama evin içinde birbirimizle hemen hemen hiç konuşmuyoruz. Bu yüzden mi? Evet, daha doğrusu ben konuşmuyorum. Daha önce buna benzer dargınlıklarınız olmuş muydu Hayır hep iyi geçinirdik Bir balo gecesinden sonra bozuştum Balo gecesinden sonra mı Evet dargınlığımızın tarihini belli etmek için söyledim balo gecesini Yoksa bu işte o gecenin önemi yok 23 Şubat'tı tam 23 Şubat Birlikte baloya gitmiştiniz demek Eve döndükten sonra mı bozuştunuz Daha doğrusu dönerken ama dedim ya bu önemli değil hmm. Anlıyorum Nasıl beni savunmayı kabul ediyor musunuz Evet Davanızı üzerime alıyorum Teşekkür ederim e, Ne yapmam gerek şimdi Önce bir vekaletname çıkartmalısınız Dilekçenizi mahkemeye hemen yarım vereceğim Vekaletname mi Evet noter hemen karşımızdaki caddede Bizim katiple birlikte gidersiniz. o size yardım eder Salih efendi Salih efendi Buyurun efendim e, Hanımla birlikte notere git Boşama davası için bana yetki veren bir vekaletname çıkartmalarına yardım et Bağışsın efendim Buyurun Hoşça kalın. Aa, güle güle tekrar görüşeceğiz Alo buyurun Sayın avukatım siz misiniz Aradığınız avukat bensem evet Sizsiniz tabii, sesinizi tanımaz mıyım Ben müvekkilinizim Buyurun bay müvekkil Affedersiniz adımı söylemedim galiba değil mi Çok heyecanlıyım ben Oldukça... Nasıl heyecanlı olmam Kazandık karar çıkmış davayı kazandık sayın avukatım Beni tebrik edin ha, Ben de sizi tebrik ederim Büyük bir başarı bu övünebilirsiniz Sahi mi tebrik ederim Çok çok teşekkür ederim Affedersiniz sizi karınızdan mı Boşatmıştım <gülüyor> o Aa, Öyleyse barıştınız Oo! Aa, bak, Buna sevindim işte Cidden tebrik ederim Gözünüz aydın olsun sayın dostum Elimdeki davalar böyle sonuçlanınca bayağı gurur duyuyorum Affedersiniz siz beni başkasıyla karıştırıyorsunuz Belki de ama hala adınızı vermediğiniz için Bunda benim suçum yok sanırım Haklısınız öyle ya, özür dilerim Ben gazete yazarı Oluç İnan Sevinçten ne yapacağımı şaşırıyorum Aa şimdi tanıdım Bir yazınızdan dolayı aklınızda tazminat davası açılmıştı değil mi? Evet elli bin lira Ama kurtardınız beni Hem de bir celsi Doğrusu umuyordum kurtulacağımı Başınızla ne kadar övünseniz azdır Yok canım o kadar da değil geçmiş olsun Sağ olun size olan borcumu öğrenmek istiyorum sayın avukatım Borcunuz mu? Sizin borcunuz yok ki? Borcum yok mu? Öyle ya, madem ki kazandınız karşı taraf mahkemenin uygun bulacağı avukatlık ücretini öder elbet Nasıl olur bu yetmez ki? Siz bana elli bin lira kazandırdınız demektir İmkanı yok olmaz O kadar büyütmeyin canım davanıza bir celse girdim sadece Ama bu bir celse yetti de ondan Bu iyiliğinizi unutamam Hem elinizi öperek teşekkür etmek için zaten gelmek istiyorum Oradasınız değil mi efendim Buradayım Şimdilik hoşça kalın. görüşürüz birazdan Güle güle dostum güle güle Giriniz Günaydın efendim Günaydın sizi biraz rahatsız edeceğim için özür dilerim Rahatsız olmam buyurun Oturabilir miyim? Elbette müvekkillerim ayaktayken rahat konuşamam zaten <gülüyor> Sağ olun Ama <gülüyor> müvekkiliniz olabileceğimi sanmıyorum da Olabilir zarar yok Zaten her türden davayı almamaya kararlıyım Yoksa görüşmemizin konusu mesleğimle ilgili değil mi? Tamamen ilgili hem de içinde bulunduğum durumla yakından ilgileneceğinizi umarım Bununla beraber vaktinizi boşuna almaktan da korkmuyor değilim Anlayamadım Yani benimle konuşmanız size bir kazanç sağlamaz kanısındayım Müvekkilim olamayacağınızı düşünerek mi böyle söylüyorsunuz? Evet Zarar yok size faydalı olabilirsem bu da kazanç demektir <gülüyor> Sağ olun Affedersiniz Müvekkilim olamayacağınız konusundaki yargınıza pek akıl erdiremedim Yoksa bir avukat tarafından savunulamayacak zor bir durumunuz mu var? Hayır hayır o bakımdan değil Ben de bir avukat tutucuyum elbette ama bu avukat siz olamazsınız Hem davacının hem davalının vekaletini almanıza hukuken imkan yoktur sanırım Aa, Demek müvekkillerimden birinin has mısınız? Evet Onun gerçek niyetini öğrenmeye geldim sizden Bunu bana söylemenizin size bir zararı dokunmasa gerek Bu ili yapar mısınız? Belki ama önce onun kim olduğunu bilmem gerekmez mi? Öyle ya affedersiniz Biraz heyecanlıyım da Hasmım karımdır Bu kelimeyi de hiç yerinde kullanmıyoruz sanırım Ben hasım olarak görmüyorum onu Hukuki bir terimdir Davalı durumda olan benim Olsa olsa karım beni o gözle görmüş olabilir Bu bir boşanma davası demek Sanırım ki öyle Bunu kesin olarak bilmiyor musunuz? Hayır sizden öğrenmeye geldim işte e, Karınızın kim olduğunu sormak zorundayım Elimde pek çok boşanma davası vardı. Onu siz de yeni tanıdınız sanırım. Ben de mi yeni tanıdım? Evet, hemen biraz önce. Kapıdan çıkan karımdı. Öyle mi? Kendisini takip etmiştim. Koridorunuzda terk edilmiş eski bir masa var. Karımın buraya girdiğini görünce o masanın altına gizlenip çıkmasını bekledim. Sizi o rahatsız durumda çok bekletmedik ya. 16 dakika. Boynumun ve dizlerimin tutulması için bu kadarı yetti zaten. Buna üzüldüm doğrusu. Asıl önemli olan bu değil... Kafamın üstündeki şu çıplak noktayı görüyor musunuz? Yarılısınız siz Karımın odanızdan yabancı bir erkekle çıktığını görünce oldu bu Yerimden sıçradığım zaman tepemde masa bulunduğunu unutmuşum Sahi mi? Bununla beraber sevinmelisiniz bu işe Neden? Masa kalkmanızı önlemeseydi karınız görebilirdi sizi <gülüyor> Doğru ama bunların hiçbiri olmasıydı daha iyi değil miydi? Ay, şüphesiz Söyler misiniz bana lütfen Birlikte çıktığı erkek kimin nesidir? Yanılmıyorsam biraz kıskançsınız Karısının yabancı bir erkekle şurada burada dolaşması herkesi tedirgin eder ha, Aklısınız öyle ya henüz karınız sayılır e, Masanın deliğine gözümü iyice uydurdum ama yanındakinin kim olduğunu seçemedim Telaşlanmayın katibimdir Katibiniz mi? Nereye gidiyorlardı öyle acele acele? Notere vekaletname çıkartmak için Demek davayı açmaya karar verdiniz Kararı veren karınız Bir avukat olarak zor duruma düşenlere yardım etmek görevimdir Zor durumda olduğuna inanıyorsunuz demek Anlattıklarına bakılırsa evet ...kararı kesin mi? İyice aklına koymuş. Bunu bana da söyledi, inanmamıştım. Affedersiniz, biraz başınızı sağa çevirir misiniz? Neden? Hiç. Profilinizi merak ettim de. Bıyıklarıma mı bakıyorsunuz? Özür dilerim. Deminden beri başka şeye baktığınız yok ki zaten. Davanın esas konusu olduğu için incelemeyi gerekli buldum. Bunu size de anlattı demek. Bıyık meselesini mi? Evet. Ne saçma değil mi? Hiç de değil. Karınızı bu konuda haklı bulmasaydım... Davayı üzerime almazdım Mantıksızlık hakimleri güldüreceksiniz kendinize Radyo Her şeyi olduğu gibi anlatırsam hiç kimse gülmez Bıyıklarımla uğraşmaya kimsenin hakkı yok Karınızın hakkı var e Beni ölünceye dek bıyıksız yaşamaya zorlayacak kadar da değil Eğer aile mutluluğuna zarar veriyorsa zorlayabilir Aile mutluluğuna zarar verdiğini de nereden çıkartıyorsunuz? Yoğurt yerken bıyıklarınıza bulaştığında inkar edemezsiniz ya Bunu size de mi söyledi? Bana söylemesinden çok size söylemesi önemli Kesmeliydiniz duyunca bir kadın yemek yerken karşısında yoğurtlu bıyık seyretmek zorunda değildir hiçbir zaman Bütün bunlar bahane Öyleyse sizden ayrılmayı istemesi için daha önemli bir sebep var İtiraf ederim ki tek sebep bıyıklarım Peki onlara bu kadar düşman oluşu neden ileri geliyor dersiniz? Bir yarışmadan Yarışmadan mı? Evet ne olduysa bir balo gecesinden sonra oldu Gitmez olsaydım 23 Şubat gecesine rastlayan bir balon mu bu? Evet nereden biliyorsunuz? O balodon biraz söz eder gibi oldu ...ama sonra vazgeçti. Orada düzenlenen bir yarışmadan da bahsetti mi? Hayır. Ne, ne yarışması bu? Bıyık yarışması. Bıyık yarışması mı? Evet. Neden şaştınız? Yok yok. Şaşmış değilim. E, siz de mi katıldınız bu yarışmaya? Katılmaz olsaydım. Sağdan soldan zorladılar. Birinciliği alan Avrupa'ya gidecekmiş. Avrupa'da yapılacak uluslararası en güzel bıyıklı erkek yarışmasına katılmak üzere. <Gülüyor> bir moda dergisi bizim memleketin bıyık birincisini seçip... ...oraya göndermek için düzenlemişti o gece bu yarışmayı. Hiçbir şey olmasa da sonunda bedavadan... ...bir Avrupa seyahati var diye düşündüm. Ee, üstelik gurur verici bir şey bu. Öyle ya? Memleketim adına... ...uluslararası bir yarışmaya katılmak az şey mi? Kazanırsam meşhur da olacaktım. Şöhreti sevmek bir suç olmasa gerek. Şubizir. Küçüklüğümden beri hayalimde... ...hep yarışmalara katılır birinci gelirdim. Bir gün eller üstünde taşınacağımı düşünerek... ...mutlu olurdum. O gece böyle bir fırsat... ...geçmişti elime işte. Bu fırsatı kaçıramazdım. Kendimi övmeyi... ...sevmem ama büyüklarım hiç de... ...fena değildir. Onlara çok iyi bakarım kazanacağından emindim. Herkes de bu kanıdaydı zaten. Kazandınız mı? Ee, hayır ama birçok güzel bıyıklar arasında en çok ben derece aldım. Tebrik eder. Hiç tebrik etmeyin. Sonuç kesinlikle belli olmadı çünkü. Üstelik başıma bütün bu işler de o uğursuz başarı yüzünden geldi. Doğru. Bari birinciliği almış olsaydınız. Alacağım muhakkaktı. Birincinin belli olması derginin işine gelmedi anlaşılan. Güya jürinin kararı sonradan dergide açıklanacakmış. Laf. Adını bile sormadım. Adreslerimizi aldılar. Poz poz resimlerimizi çektiler. Hepsi düzen tabii. A desenize henüz umut kesilmiş değil. Bırakın Allah aşkına görmüyor musunuz bu saçmalıklar bana nelere mal oldu. Yarışmaya katılırken bunların başınıza gelebileceğini düşünmediniz anlaşılan. Nereden bilirdim kadınların çevremi alacağını? Kadınlar çevrenizi mi aldı? Evet. Önleyemezdim ya. Kimi tebrik ediyor, kimi karşıma geçmiş... ...hayran hayran bıyıklarımı seyrediyordu. Bunların içinde karınız da var mıydı? Yazık ki hayır. İşin korkunç yanı buydu zaten. Öfkeden kıpkırmızı kesilmiş bir yüzle... ...masada bir heykel gibi oturduğunu önce fark etmedim. Neden öyle oturmuştu? Bunun sebebini pek hala tahmin edersiniz. Kadın işte. Sanki kıskanacak ne var, öyle değil mi? Çevrenizi alan kadınlara hiç ilgi göstermediyseniz evet. İtiraf ee, edeyim ki... ...dumanlı kafayla belki biraz gösterdim. Yalan söylemek adetim değildir. Karım gibi de somurtamazdım ya... ...hem beni tebrik edenlere teşekkür etmem gerekirdi. İş bu kadarla kaldıysa mesele yok. İçkinin etkisiyle belki biraz sohbeti uzatmışımdır. Peki iyi hatırlamıyorum. Sonra ne oldu? Bana ufak bir pusula gönderdi garsonla. Ben eve gidiyorum iyi eğlenceler diye yazmış. Koştuğum zaman kendisini ancak vestiyerde yakalayabildim. Durumu anlatmaya çalıştım ama nafile... Çaresiz bir arabaya atlayıp evet döndük İşte o günden beri keseceksin bu bıyıkları diye tutturdu O geceki yarışmayı balo komitesine etki yapıp benim düzenlediğimi sanıyor Güya kadınları çevreme almak için böyle bir plan kurmuşum Ne saçma değil mi? Değil Karınızın nazarında bıyık denilen şey artık zorlu bir düşmandan başka bir şey değildir e, Hiçbir kadın da kocasının burnunun altında öyle bir düşman barındırmasına izin veremez Oysa ki bıyıklarıma bayılırdı sizin kuruntunuzdur belki de Hayır evimizi görseydiniz Evlendiğimizde duvarları hep bıyıklı resimlerimle donatmıştık Şimdi Hepsi kalktı çocukluk fotoğraflarım kaldı yalnız Yani bıyıklarım çıkmadan önce çektirmiş oldukları ha, Demek çıkmaya başladığından beri bıyık bırakıyorsunuz Yakıştığı için evet Yakıştığına bu kadar inanıyor musunuz Siz bu fikirde değil misiniz Bu sorunuza kesinlikle evet diyemeyeceğim Suratımı bıyıksız olarak görmüş olsaydınız böyle düşünmezdiniz Belki de özür dilerim <Gülüyor> Zarar yok e şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Benim için yapılacak bir şey yok ki. Ancak sizden bize yardım etmenizi isteyebilirim. Bunun için rahatsız etmiş bulunuyorum zaten. Yardım mı? Ne gibi? Karımı bu saçma davayı açmaktan vazgeçirin. İmkansız. Dediğim gibi kesin kararını vermiş. Öyle sanıyorum ki kimse vazgeçiremez artık. Bu kadar inatçı olabileceğini düşünemezdim. Bazı olaylar insanları tabiatları dışında davranışlara zorlayabilir. Şuna mantığı elden bıraktırabilir deseniz de Öyle de olsa durum değişmez. Ne yapmamı sağlık verirsiniz? Bıyıklarınızı kesmenizi. İmkansız. İmkansız mı? Evet böyle bir şey yapmayı aklımdan bile geçiremem. Öyleyse ümit yok demektir. Neden? Barışmanızdan elbette. Bu yüzden bir yuvanın dağılmasını mantığa uygun bulur musunuz? Bu konudaki kanaatimin size faydalı olabileceğini sanmıyorum. Ama sorumluluğun bende olmadığını da kabul edersiniz herhalde. Bu sorunuza evet diye cevap veremeyeceğim ne yazık ki. Demek sorumlu benim. Bunda şüphe yok. Çünkü burnunuzun altını süsleyen 5-10 tüy parçasını karınızdan değerli buluyorsunuz. Böyle düşünmek insafsızlıktan başka bir şey değildir. Özür dileyerek söylemek zorunda kalıyorum ki... ...kendini savunamayacak durumda olan kişiler insafsızlıktan söz etmeye başlarlar. Demek siz de kadın kaprisine boyun eğmemiz sağlık veriyorsunuz. iyi aile düzenine feda etmenizi diyelim. <gülüyor> Bıyıksız olarak kendimi düşünemiyorum bile. Zaten düşünmeniz yetmez. Onu kestirmektense kafamı kestirmeyi tercih ederim. Kafanızı kestirmeye kalkmadan önce... Onu bıyıksız hale koymayı bir denemelisiniz bence Belki fikrinizi değiştirirsiniz Bunu bir kere denedim Nasıl oldu? Korkunç Burnumla üst dudağım arasında alabildiğine geniş bir alan meydana geldi Göz alışkanlığından öyle gelmiştir size Beni bir türlü tanıyamayanlara ne diyelim? O kadar değiştiniz demek Yalnız değişmek olsa Biri ağız ve çeneden öbürü burun ve gözlerden ibaret iki ayrı surat düşünün bir kafada Aynaya baktığım zaman bir hilkat garibesi görmüş gibi olurdum Eski suratım gitmiş aptal mı aptal bir çehre gelmişti yerine adeta. İnsanın kendini ayna karşısında böyle aptal hissetmesi hoş bir şey olmasa gerek. Bir süre aynaya bakmamalıydınız. Ondan sonra bakmadım zaten. Yalnız aynaya bakmak mı? Kimsenin yanına çıkamadım tam 15 gün. büyüklarım kendini belli etmeye başlayıncaya kadar. E hemen yeniden bıraktınız demek. Evet. Bırakış o bırakış işte. Yazık etmişsiniz. Neden? Nasıl olsa bir kere o işi göze almışsınız. Tekrar uzatmasaydınız zamanla bıyıksızlığa alışırdınız... Bugün bu hallerde başınıza gelmezdi Gelmezdi, gelmezdi çünkü karım benimle evlenmezdi o suratla Sizinle bıyıklarınız hüzünler evlendiğini mi sanıyorsunuz? Onun için değilse bile öylesine aptal bir suratla yaşayacak kadar zevksiz olmadığından da eminim Deneyin bakalım bir kere İş iddiaya bindiği için tahammül gösterecektir artık O zaman mesele kalmaz Boşuna uğraşmayın, kesecek değilim Keseceksin. Hayır Bir avukat olarak ne yazık ki size ısrarda bulunmaktan başka faydam dokunmayacak Israrınızı biraz da karıma yapabilirdiniz Denedim faydasız O zaman benden günah gitti demektir Hayır bütün günah ve sorumluluk sizde Böyle konuşmaya hakkınız yok Hiç kimse bu konuda size hak vermeyecektir Bir bıyık yüzünden yuvasını dağıtmayı göze alan karımdır Bunu pekala biliyorsunuz Bence bunu göze alan asıl sizsiniz Kesmek elinizde çünkü ya, Yanlış düşünüyorsunuz Sizi daha fazla dinleyemeyeceğim Aptallık bende elbette müvekkilinizi koruyacaktınız Bunu bilmeliydim Hoşçakalın. Kaçmakla bu sorumluluktan kurtulamazsınız bunu bilin. Bu kadar insafsız olmamanız gerekir. Gene de derim. Bütün sorumluluğu bana yüklemeye kalkışmak... vicdansızlıktan başka bir şey değildir. Siz de bunu bilin. Güle güle. <gülüyor> Eyla günaydın Nasılsın canım eh, Teşekkür ederim İyiyim diyemeyeceğim ne yazık Hayır hayır hasta falan değilim Ne bileyim ben İnsan üzen başka olaylar da vardır Senin anlayacağın aile geçimsizliği Pek geçimsizlikle de denemez ama Sonunda ayrılıyorum ya sen ona bak Evet evet Sahi söylüyorum ayrılıyorum Orhan'dan Kararım kesin Bugün avukatla görüştüm Hı? Hayır yabancı bir avukat Rastgele gittim Daha doğrusu boşanma davalarında başarılı olduğunu duymuştum Ciddi söylüyorum Vekaletnamemi bile verdim Evet evet dava açılması için Ne yüzden olduğunu bilirsin Bilmeyen kalmadı çünkü Hayır kestirmedi Kestirme işinin sebebini de çok iyi biliyorum Bir kadın olarak İzzeti nefsimi korumak zorundayım Bu bir bıyık meselesinden çok onur meselesi oldu artık Evet evet Böyle durumlarda sevginin ikinci planda olması Tabidir her şeye katlanacağım Kararımı verdim bir kere Avukatın dediğine bakılırsa Mahkeme pek uzun sürmezmiş Kadere boyun eğeceğiz ne yapalım e, Bu şartlar altında Evliliğin sürüp gitmesi daha mı iyi e, Kapı çalınıyor Leyla Bir dakika bana müsaade ha? Kapatıyor musun e, Güle güle canım e, Tekrar görüşürüz e, Bakalım mahkemeye nasıl gidebileceğim İlk defa hakim önüne çıkıyorum Güle güle, güle, güle. E, Geliyorum Buyurun Orhan Bey'in evini arıyoruz efendim burası mı? E, burası Çok güzel girebilir miyiz? E, e, buyurun ama kendisi henüz gelmedi e, Zararı yok bekleriz Demek evi burası Gelmesi yakın mı acaba? E, saat beş buçuk olduğuna göre e, Gelmesi gerekirdi biraz gecikti bile Mesele yok Kendisi gelinceye kadar evine ait birkaç resim çekeriz bizde İzin verirsiniz değil mi efendim? Resim mi? Niçin? Kendisiyle röportaj yapmaya geldik Hatta özel hayat hakkında birkaç soru da belki size sorarız Yardımınızı esirgemezsiniz tabi Biz gazeteciler böyle şeye bayılırız Siz gazeteci misiniz? Evet Öyle ya, özür dilerim hmm. kendimizi tanıtmamız gerekirdi Büyük Moda dergisinden geliyoruz Radyo Siz Orhan Bey'in hanımı olacaksınız herhalde Evet <gülüyor> Tahmin etmiştim Öylesi hanımefendisi de tebrik etmemiz gerekiyor Candan tebrikler Anlayamadım e, neden tebrik ediyorsunuz? Haberiniz yok mu? O halde önce müjdeyi verelim Kocanız yarışmayı kazandı e, Ne yarışmasını Bıyık ha? Yoksa bıyık yarışmasına katıldığından da mı haberiniz yok Moda evleri balosunda düzenlenmişti e, Evet biliyorum Tamam bizim derginin düzenlediği bir yarışmaydı bu e, Peki bu yarışmayı kocan mı kazandı Evet Memleketin en güzel bıyıklı erkeği kocanız Yürü bu sabah oylama sonucunu bildirdi Orhan Bey birinci e, Ne diyeceğimi şaşırdım doğrusu Haklısınız Bu çok önemli bir olay Beyninizin uluslararası büyük yarışmasına katılacağını söylersem belki daha da çok şaşıracaksınız. Uluslararası büyük yarışmasına mı? Evet. 29 Ağustos'ta Paris'te yapılacak. Oh. 33 memleketin katılacağı büyük bir yarışma bu. Dünyanın en güzel bıyıklı erkeği seçilecek. Memleketimizden de beyiniz katılıyor. Ne kadar gurur duysanız yeridir. Sahimi söylüyorsunuz. Evet. Bütün masraflar Fransa'da bu yarışmayı düzenleyen gazeteden. En azından 15 gün sürecek bir yolculuk yapacaksınız. Siz de beraber. Ben de mi? Tabii. Dahası var. Eğer kocanız yarışmada birinci seçilirse, sizin için bir dünya seyahati düzenlenecek. A Bütün memleketlerde misafir edileceksiniz. Belki de saraylarda başka memleketlerin elimize geçen aday resimlerine bakılırsa dünya birincisi olacağınız muhakkak. E İnemiyorum. Bak bakın, şu fotoğrafa bakın. Bu korkunç bıyıklı adam kim biliyor musunuz? Kim? ...kazanacağını güveni olan bir memleketin adayı... ...Jocomine Paj... ...sahiden korkunç büyükleri var... ...gördünüz mü... ...kocanızın kazanacağı yüzde yüz... ...bu memleketimiz için ne büyük bir şeref olacak... Ee, e, ...şimdi söyleyin bana lütfen... Kocanız bıyıklarını geliştirmek için özel bir yağ kullanır mı? Sabahları ya da günün başka saatlerinde? Ha, e, sanmıyorum hmm, Kullanıyordur, kullanıyordur Belki siz farkında değilsiniz Yoksa bu kadar gür çıkmazdı Belki ha, Mesela eski pehlivanlar Badem yağıyla bayıldım otu özünden yapıma bir merhem sürerlermiş vaktiyle Parlak ve gür çıksın diye e, Kocanız da böyle bir şey kullanıyordur muhakkak Bilmem ki Evet evet, bunu kaydedelim e, Badem yağ Eee Bayıldım otu Müthiş bir şey Ne kadar da gürleştiriyor görüyorsunuz ya Sırrını bilmekte bütün iş Lütfen söyler misiniz Bıyıklarına biçim verirken sizin fikrinizi alır mı ara sıra Evet ekseri ya İzin verin bunu da yazayım Evet Ev kadınsınız değil mi Evet Çocuklarınız var mı Hayır Aksi halde bıyıklarıyla bu kadar ilgilenemezdi kocanız Çocukları yok Kocanızın özelliklerinden bahseder misiniz biraz? Mesela tıraş olurken şarkı söyler mi? Bilmem ki. Muhakkak söylüyordur. Aynada bıyıklarını gördükçe keyfi gelmez olur mu hiç? Ee, tıraş olurken opera operaryaları söyler. Ee, hangi yemekleri sever? Bunu size sormamız daha doğru olur tabii. Bütün yemekleri sever. Olmaz. Böyle şey yazamayız. Ee, prasa. Karnabahar. Yer elması <gülüyor> Meyvelerden portakal ve muşmula Ha muşmulayı sevmesin özel bir sebebi olsa gerek ne dersiniz? Anlayamadım Onun bir adı da beş bıyıktır <gülüyor> Evet ama ağzına koymaz Siz bakmayın ona e, Sigara içer mi? E, ara sıra İçmemesi daha iyi Bıyıkları sarartır Hiç kullanmaz <gülüyor> hmm. Hangi marka jileti kullanır? Evet. Şey, e, e, hayır hayır cevap vermeyin Sorumu geri aldım Buna vereceğiniz cevap bir jilet fabrikasında milyonlar kazandırabilir ha? Böyle bir soruya sizden cevap alabilmek için belki yüz binler teklif edecekler oh. Beni dinleyin, sakın ucuza cevap vermeyin Arttırın istediğiniz gibi Reklam şirketleri peşinizden nasıl koşacaklar kim bilir Filmciler de Para için de yüzeceksiniz, para Korkunç bir şey Aslına bakarsanız korkunç bir şey oh. Bu kadar servet insanı çıldırtabilir Sahiden öyle bu yiyip de geçeriz Nereden bilinir bir bıyığın bu kadar değer kazanabileceği İki milyondan aşağı sigorta ettirmeyin sakın İki milyon mu? Elbette Zaten belki de daha aşağısını resmi makamlar izin vermeyecektir oh. Bu bıyıklar sizin değil Milletin malı artık sayın bayan milletin Onunla övüneceğiz hepimiz oh. Bütün bunlar bana rüya gibi geliyor Haklısınız rüya gibi tıpkı Allah vergisi bu. Ne kadar isterdim bıyıklarım olmasını. Şöyle gür, kalın, heybekli bıyıklarım olmasını. <gülüyor> e, bırakabilirsiniz. <gülüyor> Nafile. Çok denedim. Kedi bıyığı gibi çıkıyor. Üç beş tel sadece. Osman. Söyle abi. Ha, şu tablonun resmini de çek. Çekerim abi. Babası olacak herhalde değil mi? E, hayır benim babama. E, zarar yok. Aynı aileden sayılır. Bıyıkları oldukça esaslı. <gülüyor> hmm. Duvardaki merhum babasının... ...iri bir portresine... görün. Ee, merhum mu dediniz babam henüz yaşıyor Sahi mi ee, yok Kocanızın babası öldü ya evet. Ben de ondan bahsediyorum zaten ee, Bıyıkların Irsi olamayacağını savunan Tıp bilginleri gelip Görsünler Evet şimdi size ait sorulara Geçelim kocanızın bıyıklarından Gurur duyuyorsunuz değil mi Doğrusunu isterseniz onun bıyıklarının Bu kadar güzel olduğunu ben bile bilmiyordum Aa, Nasıl olur? Ee, ya da farkında değildim demek daha doğru olur Peki başkalarda da bunun farkında değiller miydi? E, çevrenizdeki tanıdıklar Yakınlar Evet ilgilenen pek çoktu Hatta bu yüzden biraz da kocamın günahını aldım diyebilirim <gülüyor> Bütün kadınlar böyledir işte Kocanızı kıskanıyordunuz değil mi? Aa, bunları yazmaya kalkmazsınız herhalde İzin vermezseniz kat diyeyim Hatta duygularıma kapılarak onları kesmesi için Kendisini zorladım bile Cina Hayat. Haklısınız galiba Bunu yapmamam gerekirdi Şimdi bu fikrinizi değiştirdiniz değil mi? Aa, hatta pişmanım Çok şükür Bizim mesleğin büyüklüğü buradan gelir işte Gerçeği görmek ve göstermek Osman Söyle abi Banyoya da gir ha? Banyoya ha? Birkaç resim de banyoda çekmesine izin verirsiniz değil mi? Orada tıraş oluyor herhalde Evet banyoda tıraş olur Çok teşekkür ederiz Dikkati çek Osman Olur abi Geldi mi dersiniz? Evet Evet Osman. Efendim abi. Çabuk buraya gel. Çabuk çabuk. Buyur abi. Hiçbir pozu kaçırmayacaksın, anladın mı? Anladım. Cepeden, profilden Sorularına vereceği her cevabın bir pozu olmalı. Olur abi. Özel sayı için çok gerekli. Bir pozlu şu masanın üstüne çıkıp tepeden çek. Tam Olur. ben müjdeyi verdiğim zaman Olur hiç abi. durmadan makinen işlesin. Flash bozuldu, film yandı falan dinle ama. ettin abi. Ay, ay. Doğrusu tam bile, bile ummuyordum. İşte sana bıyıksız bir surat getirdim. Nasıl? Beğendin mi yüzümü karıcığım Karnaval maskesi değil bu gerçek bir surat Bıyıkları berberde bıraktık İstediğin oldu yani Haklısın haklısın Beni bu durumda sevinç çığlığı ile karşılamayacağını biliyordum zaten Ama suç benim değil Hatta bir bakıma memnun olmam gerekir Benim için başarı sayılır bu Bir musibet bin nasihat hikayesi Aa, Ama o kadar da değil canım Öyle de olsa duygularını biraz gizlemelisin Neredeyse incinmeye başlayacağım Ağlatacak kadar mı bet oldum dersin her ne kadar aynadan uzak durmaya çalışıyorsam da Bir kere daha bakmak zorunda bırakacaksın beni Ah haklısın Yerden göğe kadar haklısın Demekten başka ne gelir elden Ama kendi düşen ağlamaz diye de bir laf vardır Dahamül etmeye çalış bakalım şimdi bu surata Sen yaptın Senin ve bir de şu boyu altında kalası Avukatının eseri bu Aa, bu kadar da fazla canım bırak ağlamıyor artık Anladık kartlaşmış bir buldok köpeğinin yüzüne Ya da camru yumru bir patates azmanına benzetiyorsun Şu tüysüz suratı değil mi? Evet evet öyle Bana sorarsan bunu adam suratına benzetmeye imkan yok çünkü Hala mı yüzüme bakmıyorsun? Hmm, uzun etmeye başladın artık Orhan beni affet Af Kusura bakma ama karıcığım kalbimi kırmaya başlıyorsun Duygularını bu kadar açığa vurmamalısın onun bence Onun için değil onun için değil Başka bir şey mi var? Arkana baksana bu beyler e, gazeteci Gazeteci mi? <gülüyor> Affedersiniz sizi görmedim Hii. Zarar yok Peki ama gazetecilerin <gülüyor> ne işi var burada? <gülüyor> Özür dilerim pek kabaca bir soruş oldu bu Yani demek istedim ki Bizim gazetecilerle hiçbir ilişkimiz olamaz da <gülüyor> Yoksa bir anket falan mı yapıyorsunuz dostum? Beni zor durumda bırakacak bir anket değilse cevap veririm. Ee, mesela karı koca arasında çıkan geçimsizliklerin nedenini soruyorsanız beni pas geçin. Komik bir cevap veririm çünkü anketinizin ciddiyeti kaybolur. Mesela buyuk desem gülmez misiniz? Böyle şeyler soracak değilim zaten Gene soracaktınız. Oh, yanınızda fotoğrafçınız da var Aman sakın benim resmimi çekmeye kalkmayın Gazeteye basarsanız Merih'ten gelmiş bir yaratık diye kafes içine sokmaya kalkarlar beni sonra Kimliğimi de ispat edemem Bize izin verin gidelim efendim İzin mi? Dostum niye geldiniz niye gidiyorsunuz? Yoksa sözlerimi ciddiye mi aldınız? Korkmayın yarısı şaka e, Lütfen söyler misiniz anketinizin konusunu? Bugün boş verdim dünyaya Ne sorarsanız sorun cevabın en doğrusunu söyleyeceğim Anket için gelmemiştik Ne için gelmiştiniz ya İzin verirseniz bu sorunuzu cevaplandırmadan gidelim Neredeyse şüphelenmeye başlayacağım Benden izinsiz evime giren kimselere bunu sormak hakkımdır sanırım <gülüyor> Üzülmenizi istemediğimiz için cevap vermekten kaçınmıştık Üzülmemi istemediğiniz için mi Evet ama madem ki ısrar ediyorsunuz Evet evet ısrar ediyorum Aa, Doğrusu beni böyle meraklandırmakla daha çok üzüyorsunuz ee, Burada birini mi bekliyordunuz yoksa Evet Kimi Sizi Beni mi Evet ama bu halde değil Bıyıklarınızı berberde bıraktıktan sonra Beklememizin değeri kalmadı artık Bıyıkları mı mı Evet resminizi çekmeye röportaj yapmaya gelmiştik Dergimiz özel bir sayı hazırlıyordu sizin için Peki ama neden Bıyık yarışmasını siz kazanmıştınız da Sahimi soruyorsunuz. söylüyorsunuz Jüri kararını bu sabah açıkladı. Ödül de var mıydı Ödülün lafı mı olur Dünya birincisi seçilmek üzereydiniz Seyahatler, dünya turları Adınıza ziyafetler, uğurlama, karşılama törenleri Sinemalarda gösterilecektiniz Kim bilir ne teklifler alacaktınız Yüz binler belki de milyonlar önünüze olup gibi akacaktı. Yazık Bir çuval inciri berbat ettiniz Birkaç milyona sigorta itirilmesi gereken yıklar Şimdi kim bilir hangi beraberin ayaklarının altındadır Kazanmıştım öyle mi? Evet Ama artık iş işten geçti Patrona bu haberi verdiğim zaman çılgına dönecek Nasıl heyecanla bekliyordur kim bilir Yazık çok yazık Bu halinizle gelecek hafta Paris'e gidemezsiniz Onları kestirmek çok mu gerekliydi sanki İnsanlar ellerindeki hazinenin değerini bilmezlerse böyle olur işte Osman yürü Hoşçakalın Hoşça Güle güle dostlarım Güle güle Orhan Beni affet Af mı? Affetmek kaçırdığımız fırsatı Geri getirecek mi Nereye gidiyorsun Biraz hava almak istiyorum Bırak beni <gülüyor> Radyo tiyatrosu görünüz Söyle Ali efendi Bir bay geldi sizi görmek istiyor Kimmiş Adını söylemedi ...fazla kalmayacağım zaten dedi. Sinirli bir hali var. Bıyıksız biri mi? Evet efendim. Alabilirsin içeri. Bağ üstüne. Buyurun efendim. Girebilirsiniz. Buyurun. İyi akşamlar. Kimle tanışıyorum? Daha bu sabah tanışmış olduğunuz biriyle. Suratımın durumunu bilmesem... ...hafızanızın epeyce zayıf olduğuna hükmederdim. Bu sabah mı? Bu sabah mı? Siz ha Ben ya gülün gülün zorlamayın kendinizi Şu anda içim kan Ben de aynanın karşısına geçip Kahkahalarla gülerdim suratıma <gülüyor> Demek sonunda kestiniz onu. Evet ne yazık ki kesmiş bulundum Sizin zorunuzla mı sanmıyorum Kesmezsen bütün sorumluluğun benim üstümde yükleneceğini söylemediniz mi Kestiğinize göre sorumluluktan kurtuldunuz demektir bana bu yüzden biraz müteşekkir olmanız gerekir sanırım Aksine dünyanın küfrünü yediniz benden Teşekkür ederim Özür dilemeyeceğim Zarar yok insan avukat olur da hiç küfür yemez mi Her davanın sonunda kaybeden tarafın yapacağı ilk iş bu olur Söyleyeyim bakalım Büyükleri gözden çıkardığınız halde Burada işiniz ne Karınız sizi gördü mü Evet Peki barışmadınız mı Barışmak mı Ben buraya niçin geldim biliyor musunuz Niçin Kesin kararımı verdim boşanacağım Yok canım bu da evet isterseniz karımın avukatı olarak kalın isterseniz ben size vekalet vereyim Ama ne olursa olsun ayrım bizi Hoppala peki ama bıyıklarınızı neden kestiniz öyleyse Kesmiş bulundum da ondan Sözleriniz beni bu kararı vermeye zorladı dedim ya Bilmem ki bu başarımla övünsem mi Hiç övünmeye kalkmayın Durumu bilseniz pişmanlık duyardınız İyiliksever biri olduğunuzu sanıyorum çünkü Teşekkür ederim Ya ama gene de bir şey anlamış değilim sözlerinizden Sizden çıktıktan sonra çok kararsız anlar geçirdim Bir süre sokaklarda dolaştım Sözlerinizi düşündükçe bıyıklarımı kestirmeye karar verip... ...berber dükkanının kapısına kadar gidiyordum. Fakat içeride bıyıksız bir surat görünce... ...kararımdan tekrar vazgeçiyor... ...kaçar gibi geri dönüyordum. Bu bir süre böyle devam etti. Sonunda yaradana sığınıp kesin kararımı verdim... ...ve rastgele bir berber dükkanına girdim. Her şeyden önce bıyıklarımı al hem de çabuk dedim berbere. Ondan sonra gözlerimi kapadım. Açtığım zaman her şey olmuş bitmişti. Geçmiş olsun. Ne olduysa ondan sonra oldu. Karınız beğenmedi mi yoksa yüzünü? Karım mı... Onun bu konuda söz söylemeye hakkı mı var? Eve gittiğim zaman iki gazetecinin beni beklediğini gördüm. Ne istiyorlarmış? Bıyıklarımla beni röportaj yapmaya gelmişler. Röportaj mı? Evet, sözünü ettiğim yarışmada birinci gelmişim. Umuyordum zaten bunu. Ne diyorsunuz? Jüri yarışma sonucunu bu sabah dergiye bildirmiş. Onlar da bizim eve koşmuşlar hemen. Önemli bir başarı bu. Ne yarar? Adamlar karşılarında tüysüz, bıyıksız bir surat görünce acayip bir yaratıkla karşılaşmış gibi şaşkına döndüler. Ah, şimdi anladınız mı neden ayrılmaya karar verdiğimi Size hak vermemek elden gelmez doğrusu Hak vermek de ele bir şey geçirmez ama Üzülmeye değer bir durum Beni bu duruma düşürmenin günahında sizin de payınız var Onun için bana yardım etmek zorundasınız Öyle sanıyorum ki karınız da üzülmüştür bu işe Evet ama bu bir şey kazandırmaz ki Özür dilemedi mi Diledi ama neye yarar Affetmeniz gerekirdi Affetmekle kaybedilenler yeniden kazanılabilseydi Artık bıyığınıza musallat olmak aklından bile geçmez sanırım. Muhakkak saçma kaprisinin cezasını o da fazlasıyla gördü zaten. Ama dedim ya neye yarar? Bakın dostum bence işler yoluna girdi sayılır artık. Bu olaydan karınız güzel bir ders aldığına göre... ...bundan sonra aranızda böyle konular geçimsizlik sebebi olmayacak demektir... İstediğiniz gibi bıyığınızı uzatabilirsiniz İş işten geçti dedim ya Fakat bu yüzden boşanmaya kalkmak Daha büyük sorumluluk taşıyan bir davranış olmaz mı? Boyuna sorumluluğu bana yüklemekten vazgeçmeyeceksiniz anlaşılan Bıyığınızın kesilmesinde Sorumluluğun karınıza ait olduğunu kabul ediyorum. E Peki bunun cezası ne olacak? Demek karınıza ceza olsun diye boşanmaya kalkıyorsunuz Belki de Biliyorsunuz ki bunu hak etti Bence ağır bir ceza Hem size de zararı dokunacak Neden? Onu sevdiğinizi inkar edemezsiniz ya Artık sevdiğimi sanmıyorum Kendinizi aldatmayın bu gibi olaylar sevgiyi öldürmez İyi ya işte buna rağmen boşanmaya kalkışım olaya ne kadar önem verdiğimi gösterir Boşanmakla ne kazanacaksınız Bıyıklarımın hürriyetini Onu kazanmış durumdasınız Bundan sonra karınız bıyıklarınızın üzerine titriyecek Bu da bir başarıdır Bu başarıyı elde etmek bana öylesine pahalıya mal olmamalıydı bunun cezasını onun da görmesi gerekir Kararımı verdim Bıyıklarınızı sahiden bu kadar çok mu beğeniyordunuz? Evet bunun bir kuruntu olmadığını olaylar gösterdi Şu yarışma olayı mı? Elbette Yarışma olayını bir yana bırakalım Önemli olan karınıza güzel bir ders vermekti Verdiniz işte Bir yana bırakalım mı? Siz şu yarışma olayını bu kadar küçümsüyorsunuz demek Peki üzerinde durmaya değmez bence ha, Görüyorum ki sizin anlaşmak çok güç Üzerinde durmaya değmezmiş Davamı başka bir avukata vermek zorunda kalacağım ha Canım sizi kırmak istememiştim <gülüyor> Hala karımdan yana olmanızı hoş görsem bile Başarımı küçümsemenize izin veremem <gülüyor> Neden gülüyorsunuz? Aa, <gülüyor> Size bir sır vereceğim Sır mı? Evet ama bu ikimizin arasında kalmalıdır Hoş bunun böyle olması daha çok sizin için gerekli ya Daha doğrusu üçümüzün arasında Siz ben ve tanımadığınız biri daha bilecek bu sırrı Neden bahsediyorsunuz? Üçüncü kişiyi tanımıyorsunuz da diyemem pek. Üçüncü kişiyi mi? Evet. Sırrımızın ortağı olan üçüncü kişiden bahsediyorum. Davasını sonuçlandırdığım bir müvekkilimdir bu. Tam 50 bin liralık tazminattan kurtardım kendisini. Davası çok kısa sürdüğü için ücret almadım. Bu iyiliğime karşılık bir hizmette bulunmak istedi. Bir gazeteciydi müvekkilim, röportaj yazarı. Kendisine laf arasında bıyık yüzünden bir yuva dağılmak tehlikesine düşerse... Evet. ...buna seyirci kalmanın doğru olup olmayacağını sordum. ...korkunç bir şey olur dedi. İyi ama bu konuda iki tarafta inatçılık ederse dedim... ...hele sizin bıyığınızı bugün için kesseniz bile... ...keseceğinizi biliyordum çünkü... ...tekrar uzatmadan yaşayamayacağınızı söyledim. Gazeteciler oldukça zeki insanlardır. Hikayenizi nakledince... ...siz işi bana bırakın dedi sadece. <gülüyor> Demek? Evet. Hayal haleleri de çok geniştir. Paris'te bir bıyık yarışması düzenlemek... ...ona katılacak kişiyi bir anda seçi vermek. Bu kişiye ün, servet sağlamak, geziler yaptırmak işten bile değildir onlar için. Demek bunların hepsi... Aman dostum, dikkatli olmalısınız. Karınız Büyük Moda isimli bir derginin hayal mahsulü olduğunu öğrenirse... ...Üçümüz de hapı yuttuk demektir. Bıyık yarışma saatli oyunumuzu dinlediniz. Yazan Fazıl Hayati Çorbacıoğlu. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Oynayan sanatçılar, avukat düzenli Nüvit Özdoğru. Kadın Nedret Güvenç, erkek Kamran Uslar, Gazeteci İsmet Ay, Salih Rauf Ulugut.